45. Üçüncü cilt, birinci mektup. es seyyid Mir Muhammed Numan Hazretlerine yazılmış olup, Allahü Teala'nın ve sıfatlarının ve fiillerinin kullarına çok yakın olduğunu bildirmektedir. Allahü Teala'ya hamdolsun ve onun seçtiği, beğendiği kimselere iyilikler, selamlar olsun. Kıymetli mektubunuz geldi. Çok zahmet buyurmuşsunuz. Cenab-ı Hak sayenizi meşkur eylesin. Allahü Teala'nın fiillerinin ve sıfatlarının ve zatının bu aleme her şeyden daha yakın olduğunun açıklanmasını tekrar tekrar soruyorsunuz ve cevabını çok merak ediyorsunuz. Bunun için biraz bildirmeye mecbur oldum. Her şey kendi mahiyeti, hakikati, özü ile şeydir. Bir şeye, kendi mahiyetini vermeye ve bir vericiye lüzum yoktur. Çünkü her şeyin mahiyeti, kendisindedir. Bunun içindir ki, hiçbir şeyin mahiyeti yapılmaz denilmiştir. Her cismin bir özü, mahiyeti vardır. Cisimlere mahiyetlerini vermek için, bir iş yapmak lazım değildir. Fakat, mahiyetleri vücuda getirmek için, bir iş yapılır. Mesela, boyacının işi, kumaşı boyamak içindir. Yoksa, kumaşı kumaş yapmak, ve boyayı boya yapmak için değildir ki, buna lüzum yoktur. O halde, bir şeye mahiyeti, sonradan verilmez. O şeyin ve mahiyetinin, birlikte meydana gelmesi için iş yapılır. Her şey, kendi mahiyetiyle şeydir. Bu sözümüz, zılda, gölgede doğru olmuyor. Bir şeyin zilli, aksi, gölgesi, hayali, aynadaki görüntüsü, kendi mahiyetiyle zıl ve aks olmayıp, kendilerini meydana getiren aslın mahiyetiyle zıl ve aks olmuştur. Çünkü görüntünün Gölgenin mahiyeti yoktur. Gölgede bulunan mahiyet, onu meydana getiren asıl şeyin mahiyetidir. O halde asıl gölgesine gölgenin kendinden daha yakındır. Çünkü gölge aslın mahiyetiyle yani asıl ile gölge olmuştur. Kendi mahiyetiyle değil. Çünkü kendi mahiyeti yoktur. Bu alem mahlukların hepsi Allahü Teala'nın fiillerinin, işlerinin zilleri, aksleri, görünüşleri olduğundan bu alemin aslı olan fiiller aleme alemden daha yakındır. Fiiller de sıfat-ı ilahiyyenin zilleri olduğundan Allahü Teala'nın sıfatları aleme alemden ve alemin aslı olan fiillerden daha yakındır. Çünkü aslın aslıdırlar. Sıfat-ı de zat-ı ilahinin zılleri olduğu için ve Allahü Teala'nın zatı kendisi bütün asılların aslı olduğu için Allahü Teala'nın zatı aleme, alemden ve ef'al ve sıfat-ı daha yakındır. Bunları dikkatle okuyup anlayan akıl sahipleri insaf ederlerse sözümüzü kabul ederler. Eğer inanmayan olursa, ne ehemmiyeti vardır. Çünkü bizim onlara sözümüz yoktur.